Mesleğinde son derece tecrübeli bir hakim düşünüyoruz. Yılların verdiği tecrübeyle neredeyse kişiyi gözünden tanıyacak bir seviyeye gelmiş olsun. Bu hakim görünüş itibariyle son derece kötü bir adamı görür ve yılların verdiği tecrübeyle bu kişinin ileride bir suç işleyeceğini ve mahkemede karşısına suçlu olarak çıkacağını elindeki deftere yazar. Aradan biraz zaman geçince, sokakta gördüğü o adam, bir suçtan dolayı, hakimimizin karşısına çıkar. Hakim, cezasını karara bağladıktan sonra ona der ki, ''Bak, bu benim defterim. Ben seni daha önce sokakta görmüş, senin suç işleyeceğini tahmin etmiş ve bunu defterime ta o zamanda kaydetmiştim. Acaba hakimin bu sözüne karşılık suçlunun şöyle deme hakkı var mıdır? Ey hakim, ben senin bu yazından dolayı suç işledim. Eğer sen bu yazıyı yazmasaydın ben bu suçu işlemezdim. Elbette diyemez. Çünkü bu kişi o yazıdan dolayı suç işlemedi ve bu yazı onu suça zorlamadı. Birakis hakimin ilmi malum olan kişiye tabiydi. O suç işleyeceği için tecrübeli hakimimiz bunu bildi ve defterine kaydetti. Aynen bunun gibi bu kainatın yegane hakimi olan Allah da biz kulların neler işleyeceğini ezeli ilmiyle bilmiş ve kader defterlerimize yazmıştır. Bizler Allah yazdı diye yapmamaktayız. Bilakis biz yapacağımız için Allah yazmıştır. Hal böyleyken misalimizdeki suçlunun hakime karşı yaptığı savunmayı ve suçunu hakimin yazısına bağlamasını bizler de hakimlerin hakimi olan Allah'a karşı yapsak yani günahımızı Allah'ın yazısına bağlayarak Allah yazmasaydı biz bu günahı işlemezdik gibi batıl sözler söylesek acaba bu İşlediğimiz günahtan daha büyük bir kabahat olmaz mı?